rızların izinde. Hazreti Peygamberin müezzini Bilal-i Habeşi radıyallahu anh Hasret rüzgarları kol geziyordu, Medine'nin dört bir yanında. Kara bir hüzün barına saplanmış, öylece duruyordu. Sevgili göçeli beri koyu bir yalnızlık düşmüştü payına. Onun hayali her köşeden, her sokaktan karşısına çıkıyor, yaklaşmak istedikçe ondan usul usul uzaklaşıyordu. Her yerde Rasullahı görüyor, Rasullahı yaşıyor... Resulullah'ı soluyordu. Onsuz değil yaşamak, bu şehirde nefes almak bile zordu. Ne yapsa, ne etse hasreti azalmıyor, aksine her geçen gün büyüyordu. Bilal, yıllardır onunlaydı. Hep onun yanında olmuş, hizmetinde bulunmuş, omuz omuza İslam davasının mücadelesini beraber vermişlerdi. Onun sevgisiyle büyümüş, onun rahmetini sorumuştum. Onun yanında hep değerliydi. Onun yanında Resulullah'ın arkadaşıydı. Onun yanında peygamber müezziniydi. Onun yanında sevilendi. O Rabbine kavuştuktan sonra bir daha ezan okuyamadı Bilal. Dilleri tutuldu, ayakları tutuldu. Bir daha ezan okumak için gidemedi peygamber mescidine. Yüreği el vermedi böylesi bir acıya. O olmadan nasıl ezan okunurdu? Dahası nasıl yaşanırdı? Bilmiyordu bile. Habeşli siyah bir köleydi Mekkeli Ekabir'in gözünde. Hep aşağılanmış, hep hor görülmüş, hep eziyet edilmişti. İnsan olduğunu, değerli olduğunu, onurlu olduğunu, Rabbi katında kul olduğunu onunla öğrenmişti. Resulullah'la kardeşliği, adaleti, karşılıksız sevgiyi, yardımseverliği, fedakarlığı öğrenmişti. Onunla yeniden doğmuş ve Bilal-i Habeşi olmuştu. Şimdiye kadar, Resulullah'ın kendisini sevdiği kadar hiç kimse sevememişti Bilal'i. Kimse onun gözleriyle bakamamıştı. Kimse onun gibi dost olamamıştı. Nasıl unutabilirdi? Nasıl özlenmezdi? O olmadan nasıl yaşardı bu diyarda? Daha fazla dayanamadı ve halife Ebu Bekir'in yanına gitti. Artık buralarda duramam. Onun yokluğuna dayanmak çok zor. Ne olur izin ver gideyim başka diyarlara. Belki yarama merhem olur. Belki dayanırım bu acıya dedi. Önce istemedi Ebu Bekir. Hazreti Peygamber'in değerli arkadaşını kaybetmek istemiyordu. Ama Bilal öyle bir söz söyledi ki, onu gitmek için razı etti. Ya Ebu Bekir, sen beni azat etmemiş miydin? Eğer kendin için azat ettiysen kalayım. Allah için azat ettiysen müsaade et, gideyim. Bu sözler Ebu Bekir'i derinden sarstı. İstemese de izin verdi. Zira Bilal'in hali hale benzemiyordu. Derbeder perişan bir durumdaydı. Sevgilinin irtihali onda onulmaz yaralar açmıştı. Yıllardır onu tanıyordu ama Bilal'i hiç böyle görmemişti. Bilal'le yaptıkları Şam yolculuğu geldi gözlerinin önüne. O zaman daha yakından tanımıştı. Teni siyah ama yüreği apak bu yiğit delikanlıyı... Beraber aylarca yolculuk yapmış, yan yana yatmış, yemiş, içmiş, uzun sohbetler etmişlerdi. Güçlü, kuvvetli, Habeşli bir köleydi. Ama aklı, zekası ve çalışkanlığı sebebiyle sahibi Ümeyye ona ticaretini teslim etmişti. Köle olsa da bir hür gibi yaşardı. Ebubekir radıyallahu anh çok sevdi Bilal'i. Şam'dan döndükten sonra yakın dostu Muhammed'in peygamberlik haberini aldı ve tereddütsüz kelime-i getirerek iman nuruyla şereflendi. Hz. Ebu Bekir herkesin iman nurundan nasipdar olmasını istiyordu. Hemen yakın çevresinden başladı. Ailesini, sevdiklerini ve dostlarını İslam'a davet etti. Bir gece Bilal'in kapısını çaldı diyerek çağırdı. Bilal, Bilal! Bilal, gecenin koyu karanlığında sesin geldiği yere yaklaşıp sordu. Sen kimsin? Ben Ebu Bekir. Gecenin bu saatinde ne istiyorsun? Söyleyeceklerini sabah söylesen olmaz mı? Acelen nedir ya Ebu Bekir? dedi. Hazreti Ebu Bekir, sabahı beklemeden, sahibin duymadan söylemem lazım. Onun için bu saatte geldim dedi. Beni meraklandırma, söyleyeceğini hemen söyle dedi Bilal. Ya Bilal, bu ümmetin peygamberi geldi. Kimdir? Ebul Kasım'dır. Peki peygamber olduğunu nasıl anladın? Biliyorsun, Şam yolculuğunda onun peygamber olarak gönderileceğini rüyamda görmüştüm. Dönünce onun haberlerini duydum ve yanına gidip rüyamı Muhammed'e anlattıktan sonra sordum. ''Ya Ebel Kasım, sen Allah'ın Resulü olduğunu söylüyor, imana davet ediyormuşsun öyle mi?'' O da, ''Evet ya Ebu Bekir, Rabbim insanlara müjdeleyici ve korkutucu olarak Hazreti İbrahim'i gönderdiği gibi, beni de bütün insanlara peygamber olarak gönderdi.'' dedi. Ben de, ''Sen bugüne kadar yalan söylemedin. İnanıyorum ki sen Allah'ın Resulüsün.'' diyerek, ''Huzurunda Müslüman oldum.'' ''Senin de Müslüman olmanı ve ebedi saadete kavuşmanı istiyorum ya Bilal.'' dedi. Hz. Ebubekir'i yakından tanıyan, doğruluk ve samimiyetinden zerrece şüphesi olmayan Bilal, hemen kelime-i şehadet getirip Müslüman olmuştu. O anları, onun teslimiyetini hiç unutmamıştı Hz. Ebu Bekir. Unutmadığı bir şey daha vardı. Bilal'in Müslüman olmasıyla birlikte, başlayan eziyet ve işkence dolu günler. Sahibi Ümeyye ve diğer müşrikler, onun ağzından inkar sözünü almak için neler yapmamışlardı ki? Kızgın kumlara yatırmış, karnına dev kayalar koymuş, sokaklarda süründürmüş, susuz bırakmışlardı. Ama Bilal'in ağzından, Allah birdir sözünden başka hiçbir söz çıkmamıştı. Ebu Bekir radiyallahu anh, Dostunun çektiği eziyetlere, onu sahibinden satın alıp azat ederek son vermişti. Şimdi ise onu uzak diyarlara yolcu ediyordu. Sevgiliden uzakta, Şam diyarlarında günler günlere, aylar aylara, yıllar yıllara eklendi. Bilal'in yüreğinde Resulullah'ın muhabbeti hiç eksilmedi. Ondan uzakta olsa da hep onun hayaliyle, bir gün ona kavuşma umuduyla yaşadı. İslam'ın ilk yıllarında olduğu gibi İslam davası uğruna mücadele verdi. Canla başla çalıştı. Şam taraflarında yapılan savaşlara katıldı. İslam ordusunun Kudüs seferine katıldı. Yıllar geçip gidiyor, her şey, herkes değişiyordu. Değişmeyen tek şey, Bilal'in Rasul-i Ekrem'e duyduğu muhabbetti. Medine çok uzaklardaydı ama sevgili hep gönlündeydi. Bir daha o diyarlara gider miydi? Bir daha ezan okur muydu? Bilmiyordu Bilal. Gönlü buna el verir miydi? Dayanabilir miydi? Allah Resulü olmadan tekrar Medine'de yaşamak bilmiyordu Bilal. Bu sorular, acılar, bu hüzünler hiç eksilmedi. Bilal bir gece Efendiler Efendisi'ni gördü rüyasında. Hazreti Peygamber Bilal'e sitem dolu sözlerle "Bunca ayrılık yetmedi mi ya Bilal? Hala kabrimizi ziyaret etmeyecek misin?" buyurdu. Bilal heyecan ve ter içinde uyandı. Yüreği sevinç ve heyecandan neredeyse duracak haldeydi. Bu onun için bir emirdi. Hiç düşünmeden hemen hazırlığa başladı. Şafak sökerken ince, uzun ve garip deveciği ile mübarek Medine yollarına düştü. Biricik efendisine yaklaştıkça havayı kokluyor, taşları toprakları okşuyor ve gözyaşı döküyordu. Issız çölleri yara yara Medine'ye ulaştı. Ona rastlayanlar selam veriyorlardı. Sonra da yanındakilere diyorlardı ki işte Bilal, Bilal-i Habeşi Hazretleri, peygamberin müezzini o. Onun gibi ezan okuyan bu dünyaya gelmemiştir diyorlardı. Fakat o, Hiçbirini duymuyor, görmüyordu. Bir an önce sevgililer sevgilisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kavuşmak istiyordu. Ravza-i görünce onu görmüş gibi heyecana kapıldı ve Peygamber Efendimizin mübarek kabirlerine doğru ilerledi. Yüce makama erişirken Kur'an-ı Kerim okudu. En sonunda sevgilisinin kabrine kapaklandı ve bayıldı. Duyduğu gül kokularıyla kendisine geldiğinde En sevgilinin sevgili gülleri Peygamber efendimizin torunları Hasan ve Hüseyin hazretleri Hemen yanı başındaydı Saçlarını okşuyorlardı Sanki dünyalar onun oldu Sarıldılar Kucaklaştılar Ah yavrularım Aynen dedeniz gibi kokuyorsunuz diye inledi Sonra biraz toparlandı Bilal ''Babanız, Hazreti Ali nasıl?'' ''Babamız seni görmek diler.'' dediler o iki cennet günü. Sonra Hazreti Hasan sordu. ''Dedemiz seni de çok severdi. Acaba onun hatrı için bir şey istesek yapar mısın?'' Hazreti Bilal çok şaşırdı. ''Bu ne biçim söz? Bu köllenizden ne emrederseniz de onu yerine getirmem.'' ''Bin defa estağfirullah.'' dediler. Hz. Hasan'la Hazreti Hz. Hasan Hüseyin emir ne kelme fakat bütün Medineliler gibi biz de senden bir defa da olsa ezan dinlemek istiyoruz ricamız sadece buydu dediler anam babam sizlere feda olsun dedi Bilal başım gözüm üstüne ve Mescid-i Nebevi'nin duvarlarında yılların yorgunu özlem dolu bir ses yankılandı Allahu Ekber Allahu Ekber, Allahu Ekber, allah Ekber Sadası duyulduğunda bütün Medine ayağa kalktı. Mescid-i Nebevi'den yükselen yanık ezan sesini duyan kendini dışarı atıyor ve bir an önce mescide ulaşmak için koşturuyordu. Kadın erkek, genç ihtiyar, çoluk çocuk hatta yataklarındaki hastalar bile sokaklara fırladılar. Sanki Peygamber Efendimiz yaşıyor zannettiler. Kimse olduğunu anlayamamıştı. Resulullah vefat ettiğinden bu yana böyle bir ezan duymamışlardı. Bu Efendimizin müezzini Bilal'in ezanıydı. Onun müezzini döndüğüne göre Resulullah da tekrar dönmüş müydü? Medine'yi ziyarete mi gelmişti? Heyecan ve şaşkınlık içerisindeydi herkes. Bütün Medine Mescid-i şimdi. Bilal yanık ve hasret dolu sesiyle, ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü En Muhammeden Resulullah'' dediğinde gerisini getiremedi. bu boğazına düğümlendi. Göz yaşları sel oldu, boşandı göz pınarlarından. Hasret ve özlemin acısıyla daha fazla dayanamadı. Yere yığıldı Bilal. Bu Bilal'in yıllar sonra okuduğu ilk ve son ezan oldu. Ruhunu Rabbine teslim edinceye kadar bir daha ezanı Muhammed'i okuyamadı. Salatu selam, alemlerin efendisi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, Aziz ve Pak ailesine ve ona tabi olan her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. yıldızların izinde